Kendilerine zulmetmekteler iken meleklerin canlarını aldığı kimseler var ya melekler onlara şöyle derler ne durumdaydınız niçin hicret etmediniz onlarda biz yeryüzünde zayıf ve güçsüz kimselerdik derler melekler Allah'ın arzı geniş değil miydi orada hicret etseydiniz ya derler. İşte bunların gidecekleri yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir.''